Terem efendim, kıraatin gece ibadetlerinde açıktan, gündüz ibadetlerinde ise gizli okunmasının hikmeti nedir? Bu hususla ekosistem arasında bir bağlantı kurmak mümkün müdür? Lütfeder misiniz? O kıraatin açık ve kapalı okunmasıyla alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in olmuş bir beyanı ve Kur'an-ı Kerim'in bayetinde esvahatın izoluluğu oluyor. Bazı namazlarda açık, bazı namazlarda gizli okunuyor, deniyorlar. Müşriklerin gelip yansımaları onu, taklit etmeleri, çırkanlık yapmaları veya gelip orada bağırıp çağırmaları gibi şeyler oluyor. Şimdi bu esvab-ı nüzulün veya esvab-ı virudun hususiyeti esas o mevzudaki hükmün has olmasını gerektirmez yani. Ama o bir meseleyi anlatma açısından bir şeydir, bir ifade tarzıdır. Nitekim bir şey diyeyim yani, çok tarih, mesela esvab-ı nüzuluna çok ihtiyaç vardır da, fakat meseleyi sadece esvab-ı nüzule dayar yaparsanız çok meseleleri yanlış anlarsınız. Bir şey diyeyim ben yani aklıma şu anda geldiği için. Mesela Saf suresinde. Saf suresinde. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ عَمَلُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَتَفْعَلُونَ كَبُرًا مَقْتَلٍ دَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُ مَا Diyor. <gülüyor> Orada üç tane esvab-ı nüzulden bahsediliyor. Bunlardan birincisi başta. Bazı şeyler nezlediyorlar şu işi yani aslı şeriatta olan bir mevzuda faslı şeriatta yok. İnsanlar şunu yapayım diyor. Mesela şu kadar namaz kılayım diyor. Şu kadar oruç tutayım diyor. Şu kadar tasadduklar onlayayım diyor. Nezletmişse bunları yapması vacip oluyor ona. Temel disiplinler açısından aslı kitapta ve sünnette olan sahabinin anlayışında olan bir şey siz onu tayin ve takdirde miktarı, kemiyet, keyfiyeti itibariyle serbestsiniz, fakat o sizin zimmetinize bir borcu olarak terettüp eder. Şu evradı okuyacağım demişseniz, bir borcu olarak terettüp eder. Çünkü aslı var onun. Sadece faslı o şekliyle yok belki. O şekilde bir bid'at değil onun. Bunun gibi, şimdi bazıları esbab-i onu gösteriyorlar. Diyorlar ki, nezrettiğiniz şeyler, لِمَ تَقُولُوا لَمَا لَا تَفْعَلُونَ Yapmayacağınız şeyi niye söylüyorsunuz? Şimdi meseleyi sadece buna bağlarsanız, bazı şeyleri anlamada zorluk çekersiniz. Mesela de zorluk çekersiniz? Kur'an-ı Kerim bir kısım Yahudileri ehli kitabı sorgularken diyor mu, demiyor mu? Ümmetlerine doğruluğu emrediyor ama ehli yapıyorlar, diyor mu, demiyor mu? O zaman siz sadece bu meseleyi, bu sebebin nüzule bağladığınız zaman, Kur'an'ın bir ayetiyle ile diğer ayeti arasında bir çelişki sokmuş musunuz, sokmamış mısınız? Dolayısıyla o sadece o sebeplerden bir tanesidir. Orada fiilin istikbal olması, geniş fiil gelecek zaman, hal ifade eden bir kibri ifade edilmesi lazımmış ki onu ifade etsin. Kur'an-ı Kerim'de çok böyle mazi sigasıyla o türlü sigaların ifade ettiği manalar ifade edilmiştir. Çok yani hem çok, müzariyle ile mazi manası, mazi ile manası ifade edilmiştir. O meseleyi öyle daraltmamak lazım. Kur'an-ı Kerim, madem ıtlak etmiş o mevzuda, o Kur'an-ı Kerim içindeki o kelimelerde o meseleyi takyid edici bir şey yoktur. Öyleyse şöyle denebilir, o vecihlerden sadece bir vecihtir. Bir şeyi nez ederken, adarken, yapabileceğinize hesaba katarak, altından kalkabileceğiniz şeyleri nezdedin. Yapamayacağınız şeyleri adamayın. Bir, bu vecihlerden bir tanesi. Emr-ü bil marf-i e gelince, Yapmadığınız şeyleri ne diye söylüyorsunuz diyor, niye söylüyorsunuz diyor. Ama o zaman da, o zaman söylemeyelim mi? Hayır, o zaman Kur'an-ı Kerim'in var yani. وَاَمْرُ بِالْمَعْرُفِ وَاَنْهَا Münker diyor, söyle diyor. Çünkü yapmak bir şeyi yapmak ayrı bir iştir, bir sevaptır. Yapmamak da ayrı bir günahtır. اَمْرُ بِالْمَعْرُفِ yapmak ayrı bir iştir, bir sevaptır, yapmamak da ayrı bir günahtır. Siz emrü bil maruf yapmadığınız zaman da, insanlara bir şey anlatmadığınız zaman bir günah işlemiş olacaksınız. Onu yapmıyorsunuz, bir günah da işlemiş olacaksınız. Kur'an-ı Kerim diyor ki, hiçbir günah işlemeden yapın bu meseleyi. Hem emrü bil maruf yapın, hem de yapmanız gerektiği olan şeyi yapın, iki tane sevabınız olsun diyor. Bu önemli bir tevcih. Böyle yaptığınız zaman Kur'an'daki vahdete dokunmamış olursunuz. Yoksa Kur'an'ın bir ayetinde şöyle diyor, bir ayetinde böyle diyor, vahdetini bulmuş olursunuz. Bunu fakr din Razi de söylese ben böyle derim yani. Korun Kur'an önüne, getir Kur'an-ı Kerim'in bu mevzudu ki amir hükümlerini ortaya koyarım derim. Kim derse desin, en sevdiğim Allâmehamdî yazır da dese, hesaplaşırım burada da, orada da hesaplaşırım. Şimdi bunun gibi, böyle şu sebebe binan nazil olmuştur, şu sebebe binan vurud etmiştir, şerefsüdür olmuştur derseniz, meseleyi daraltmış olursunuz. Oysa ki Kur'an-ı Kerim şartlara göre, insanlara göre, konjonktüre göre yapılacak işlerin çokluğuna göre pek çok şeyi birden ifade eder yani. Onu öyle görmek, böyle bakmak lazım. Evet. Şimdi Kureyş'in müşriklerin gelip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yansılamaları veya gürültü çıkarmaları, namazda huzurları kaçsın diye değişik zamanlarda namaz kılıyorlardı. Evkati Hamza beş vakte henüz tahsis edilmemişti belki. Çünkü miraslı olduğunu biliyoruz. Sonra Cebrail geldi. Sonra efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gösterdi. Karıştırmamak için herhalde orada karıştırıyorlardı. Karıştırmamak için herkes kendi kendine okusun. Sen alıp birinci cüzü, öbürü ikinci cüzü okur. Sen bugünlük onlar Kur'an okurken mecmu'l-hesabe okursun. Onlar bugün Cevşen okurken sen evrad-ı kutsi okumayı tercih edersin. Onlar bugün şu hizbi okurken sen burada oturup selat selam selat tefsiri okursun. Plan yani. Ama herkes sesini kaldırır böyle tiz perdeden farklı şeyler okursa karıştırırlar. O zaman Selefi Salih'in yaptığı şeyle aynı zamanda bu mevzudaki bu farklı müteala da telif edilmiş olur yani. Nerede öyle yapacaksın, nerede öyle yapmayacaksın. Bu bir mesele yani. Bir ikincisi Üstad Hazretleri bir yerde işaret ediyor yani işte ekosistem falan derken. Diyor ki böyle insanların içinde celvette olunca, halk içinde bulununca o zaman belki hafisi daha iyi bu meselelerin. Sesini yükseltmeden okumak. Ama tabiatla işli dışlı olunca orada sesini yükseltmek, tabiata ses katmak lazım. Çünkü her şey tabiatta öyle çıkıyor yani. Herkes kendi sesiyle. Yani yılan ıslık çalarak yürüyor diyelim. Fil işte burnunu dikip kendine göre bir ses çıkarıyor. Gelgeden ayrı bir ses çıkarıyor orada. Bülbüller ötüyorlar. Adeta çok geniş bu tabi üstad kullanılır. Çok geniş, kainat çapındaki bir senfonizmada adeta, bir koroda, herkes kendi sesiyle ama burada o koroyu idare eden bir şey yok, şef yok. Fakat vicdanları bir yönüyle, şef görünmeyen zat, onları idare ediyor. Bu tabiri kullanmak zati ürugiyeti için yakışıksız düşebilir. Ama işte o vicdanlarındaki sestir, herkes öyle ses katıyor. Şimdi. Yani ekosistemi sadece orada insanların faydasına bakan yanlarıyla, yani sular döptürü aksın, ağaçlar olsun aynı zamanda canlara kıyılmasın. Tabiat kendi içinde böyle dengelensin işte. Zayıflar, çürükler, gidemeyenler bir yönüyle böyle Darwin'in mülazasıyla veya işte Lamarck'ın mütalasiyla transformizm veya işte bir şey ne diye Natural Seleksiyon filan istifayı tabii. Efendim, ayıklansınlar, elensinler filan. Böyle dengelensin. Sadece öyle görmemek lazım o. Ekosistem dediğimiz zamanda o sesiyle, soluğuyla, o canlı cansız argümanlarıyla ve aynı zamanda ses veren enstrümanlarıyla yani bir bütündür o. İnsanı dinlendirir. Aynı zamanda onların birbirlerini dinlendirir. Birbirleri için ne manaya geliyor, ne ifade ediyor. Siz görüyorsunuz ki biri bir yerde... Hicaz makamında tutturmuş bir şey gidiyor. Bu son çıkan sızıntı şeyinde hakikaten kuş notalarla sesini şey yapmışlar, tespit etmişler. Birisi Hicaz makamında gidiyor. Bakıyorsun birisi rast tutturuyor. Benim böyle çok sık dinleyip ağustos böcek duayı işte gece gazel hanlarını diyor üstad onlar içinde Gece gazel hanlarını dinlediğimde bana çok defa sesleri taziyede kulağımdaki deşifresi Dı di da dıt, da da yani Mursa alfabesinin harfler geliyor ama galiba ben kafam Mursa alfabesine kaptırdığım için askerdeki telsizciliğin cilvesi daha ziyade onlar öyle yorumluyorum. Yani buradaki şeyde de Niagara Şelalesi'nin çıkardığı seste de arkadaşları şartlandırdım. Gidin bakın dedim, o şöyle diyor حِبُّ الْلَيْلَى حِبُّ الْلَيْلَى حِبُّ الْلَيْلَى Herkes mecnun olması lazım. Ben böyle dediğimden dolayı şartlandırdım onları Gittiler, sahi dediler, hocam ''Hübbü'l-Leylâ, hubbül diyor. İhtimal yani benim o Sör James şeyi gibi yani işte 5. tuş da 8. tuş aynı sesi veriyor diye öyle zannet. Ve Allah hendeseye göre yarattı kainatı, matematiğe göre yarattı kainatı. Yok fiziğin kurallarına göre yarattı, kimyanın kurallarına göre yarattı. Bunlar biraz... O konuya kafayı kaptırmışların, şartlanmışların ifadesi oluyor. Cihant aslında alay ediyor onlarla yani, ironik bir ifadeyle anlatıyor onları. Bunun gibi esas bizim bilemediğimiz daha çok manalar var orada yani. Hz. Şahidi Ezeli'nin nazarın harz arz edilme meselesi var yani işte akosistemde. O sesleri onun duyması var çünkü sesi veren odur yani, o sesin arkasındaki esas odur. O sesin gerçek manasını anlayan doğrudur yani. O karma karışık sesleri ne manaya geliyorsa en doğru anlayan doğrudur. Bu sesler bizim için bir mana ifade ediyorsa onun için bin mana ifade ediyordur. O seslerle beraber görüntü bizim için bir mana ifade ediyorsa onunla bin mana ifade ediyordur. Seslerin görüntülere karışması aynı zamanda oradaki enstrümanların, argümanların aynı zamanda ses vermesi biz belki öyle bir telifi yapamıyoruz, fakat onun nazarında o önemlidir. Ve gerçek işte ekosisteme bakarken de bence bu mülazayla bakmak lazım. Böyle olunca da orada sesler sonuna kadar serbest olmalı. Burası da biraz böyle ekosistemin bir köşesi olduğundan dolayı biz evrad Eskari burada gürül gürül yaparız. Bana üstadın talebeleri senin yaptığın gibi yapmıyorlardı falan dediler. Ben hiç dönmedim oradan. Ama Sungur abi de, Abdullah abi de geldiğinde orada onlar da bizim arkadaşlar gibi hoplayıp hoplayıp kendilerini yere vurup ''Subhane ki allah Teala Teala'ya Rahman'' diyorlardı. İşin doğrusu onların da hoşuna gidiyorlar. Bazıları demiyorsa zannediyorum bu hoş şey inat ediyorlar şayet. Bizimki ekosisteme uygunluktur bence. Halisane, yürekten, yorulmadan. Ben arkadaşlarınız arasında yorulmadık bir tek misal veriyorum. Başka da vardır, Abdullah Aymaz. 40 senedir tanıyorum ben bu arkadaşı, talebeliğinden bu yana. Hasta, mastab, fakat aşk-ı şevkünden hiçbir şey kaybetmedi. Sürekli böyle onu içten, yürekten söylüyor. Bazen sizin sesiniz bende olumlu bir tesir icra eder. Orada bir name yakarsınız ki, tam oradaki o kelimenin ifade ettiği mazmuna göre, mefhumuna göre...